<Gülüyor> Elhamdülillah. Ve salatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 13 Şubat 2016 Cumartesi. Bugünkü dersimizde yine Tevhidin mana ve ile alakalı bir konuşmamız olacak. Allah Azze ve Celle benim dilimdeki rekaketi çözsün, anlatma kabiliyeti nasip etsin, ilmimi, ihlasımı arttırsın. Sizin de Allah Azze ve Celle burada dinlediklerinizle hem dünyanızı hem de ahiretinizi mamur edecek şeyleri öğrenmeyi size nasip etsin. Amin. Evet. Kardeşler Allah Azze ve Celle ile beraber başka ilahlar edinen müşrikler yani Allah Azze ve Celle'ye ama rububiyetinde ama ulûhiyetinde şirk koşan kişiler edindikleri ilahların yaratılmış olduklarını kabul ediyorlardı. Yani tapındıkları tapındıkları kendilerine bila kaydu şart boyun eğdikleri onları razı etmek için önlerine geçip ruku ve secde ettikleri ilahların kendilerini yaratmadıklarını, onların da birer yaratılmış mahlukat olduklarını dilleriyle telaffuz ediyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? Onların getirdikleri teldiyeden biliyoruz. Ne diyorlardı? Buyur Allah'ım buyur, senin eşin ve benzerin yok. Ancak bir ee, ortağın var. Ama sen o ortağa da sahipsin. Ortağın malik olduklarına da sahipsin. E sahip olunan kişi nedir? Mahluktur. Onlar putlarının kendilerini yarattığını, kendilerine rızık vermediğini ne yapmıyorlardı? Yani putların kendilerini yarattığını iddia etmiyorlardı. Rızık verdiklerini de iddia etmiyorlardı ama... Putları Allah Subhanahu ve Teala ile kendileri aralarında aracı kabul ediyorlardı. Halbuki Allah Celle Şanuhu bu aracılığı ne yapmıyor? İstemiyor ve kabul etmiyor. Kul Rabbine karşı ibadetini birileri vasıtasıyla yapmıyor. Duasını da birileri vasıtasıyla ne yapmıyor? Rabbine karşı yüceltmiyor, yükseltmiyor yapılan, bundan gayrı yapılanlar Allah Azze ve Celle'nin göstermediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmediği bizden istemediği olan davranışlar, akideler ameller mecmuasıdır demek ki batıldır bunun haricinde olan şeyler evet lakin onları şefaatçi aracı ediniyorlardı Allah'la kendi aralarında ve onları razı etmekle onlara ibadet etmekle de Allah Subhanahu ve Taala'ya yaklaşacaklarını sanıyorlardı. Bugün bazı kesim aynen bu itikatla amel içinde. Öyle değil mi? Öyle değil. Direktman elini kaldırıp "Allah'ım benim günahlarımı bağışla." Bana mağfiret et, bana şifa ver, benim şu ihtiyacımı gör deyip direkt man Allah Subhanahu ve teala'ya tazarruda bulunacağına Ya Rabbi felamcanın hürmetine benim de günahlarımı bağışla. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? Kendinden önceki peygamberlerin hayatlarında çok güzel Biliyordu Allah Azze ve ona Ama vahiy metluf Kur'an-ı Kerim'deki Vahiy ile ama gayri metluf Kur'an-ı Kerim'de olmayan vahiy ile Şimdi bazı Deccallar çıkıyorlar Allah'ın sadece Fatiha ile Kule uzb rabbin nas arasında Vahyettikleri vahiydir Başka vahiy yoktur Deyip vahiy gayri metluv Ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Allah kısma derse e, bu Allah Subhanahu ve teala'nın peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an'la sabit olan vahyin haricinde de vahyettiğini ne yapacağız? Yeri geldiğinde göreceğiz inşallah. Kardeşlerim her duyduğunuza inanmayın. Şimdi artık ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşmayacak. Kur'an ve sünnete paralellik arzeden ilmi olan konuşacak. Çünkü şeytan dostlarına ne yapar? Vahyeder ne için? Sizle mücadelede bulunsunlar diye. Şeytan böylelerine vahyediyor. Allah'ı buluyor. Onlar da ne yapıyorlar? Gelip Müslümanları ümmeti Muhammed'i kandırmanın Yolunu arıyorlar. Adnan İbrahim diye birisi var. Duymuşsunuzdur. Adnan İbrahim. Lübnan. Lübnanlı. Aynı o da bizim şeytanların şeyi. Misli. Adam akşam neyin, ne yumurtluyorsa bizimkiler sabahleyin ne yapıyorlar onu terceme edip biraz da kendi akıllarından, fikirlerinden bir şeyler uydurup bize ne yapıyorlar? Servis ediyorlar. Yahu sen alim değilsin. Arapçaya vakıf değilsin. Arapçaya vakıf olmayan bir adam Kur'an'ın inceliklerini nasıl anlar? Ki Allah subhanehu ve teala'nın övdüğü peygamberin diliyle üç nesil var. Sahabe, tabi'in, o tabi'in. Mütehit imamlarımız var. Ehli sünnetin baba alimleri. Bunlar anlamamışlar 1400 seneden beri gelmiş ifsad edici birisi anlamış. Ama bakıyorsun bundan 5 sene önce söylediğiyle şimdi söylediği tam taban tabana tezat teşkil ediyor. İnsan insan Ne zaman insanlara hayrı ve hakkı yol gösterici duruma gelir? İlim sahibi olduktan sonra cahilden yol gösterici olmaz. Kuyruk kaldıran kuşu gibi bugün pıt pıt pıt bir şey duydun, onu sattın, yarın tam onun tersine başka bir şey sattın. Adamlar demezler mi sana yahu <gülüyor> <gülüyor> öbür güne <de> satacaksın diye? <gülüyor> Allah bunların şerlerinden muhafaza buyursun. Evet kardeşler Allah Azze ve Celle Yunus suresi 18. ayeti kerimede bize şöyle buyuruyor. Onlar Allah Azze ve Celle'yi bırakarak kendilerine fayda da zarar da veremeyecek olan putlara taparlar. Bakın fayda veremeyecek. Zarar da veremeyecek. Yani bir başka ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala ne buyuruyor? Allah sana diyor, hayır dilediğinde o hayrı kimse engelleyemez. Ama şer dokundurmak isterse onu da kimse engelleyemez. Sen ne yapacaksın? Hayrın geldiği için Rabbine yalvaracaksın. Eğer bir şer sana isabet ettiyse Allah Azze ve Celle'nin seni imtihan etmesi kastıyla sana bir kötülük dokunduysa onu da yine Rabbine ne yapacaksın? Münacatta bulunup Ya Rabbi bunu benden kaldır çünkü ben ne yapamıyorum? Artık sabredemiyorum. Bunun üstesinden gelemiyorum. Kaldıramıyorum bunu. Senin münacaat edeceğin, müracaat edeceğin yer Rabbül Alemin'in kapısı Azze ve Celle. Bak ne diyor? Fayda da sağlamazlar. Zarar da dokunduramazlar. Adam ne yapıyor? Ağzını açınca kendisine fayda dokunduramayan, başkasının yardımına muhtaç olan birilerini vasıta yapıyor. Şimdi sadece ayetleri ne yapmayacağız? Kuru kuruya alıp okumayacağız. O ayetlerin bize vermek istediği, verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. Ayetlerin fıkhını elde etmeye çalışacağız. Ama tabii bunu ismen söyleyince adamlar ne yapıyorlar? Küpe biniyorlar şeytan gibi. E kardeşim aynı müşriklerin yaptığı işi sen yapıyorsun senin yaptığın işi ben görünce de ortaya çıkarıyorum Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle. Neden yüksünüyorsun? Yüksünmeyeceksin. Yapıyorsan bir kabahati, kabahatin ortaya çıktığında pişman olup özür dileyeceksin. O kabahati terk edeceksin. Hata edenlerin hayırlısı tövbe edenler, vazgeçenler. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, gel vazgeç işte. Senin hatanı, senin günahını, vebalini kim sana gösteriyorsa onun git elini öp. Teşekkür et adama. Sen bu hal üzere ölmüş olsan cehennemi hak edeceksin. Adam senin hayrına uğraşıyor. Yani tapmak. Hani filmlerde görüyoruz, yapıp da secdelere varmak, rükulara gitmek, böyle değil tapmak. Allah Azze ve Celle'nin emrini görüyorsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini görüyorsun, bunun din harici olduğunu hissediyorsun ama yine de o adamın dine muhalif olan emrini nehyin yerine getiriyorsun, o emri nehyi yerine getirmek işte ona tapmak. Yani bunların misalini çoğaltmak bizim elimizde. Nasıl bizim elimizde? Dedikodu yaparak, iftira ederek değil. Onların kitaplarındaki emredilenleri, nehyedilenleri ortaya koyarak. Adam ne diyor? Şeyh'imizin etbağından iki alim diyor konuşuyorlardı. Minah kitabı. 232. Minha, Seyyid Sıvvatullahi Ervasi'nin sözlerinin derlenmesinden meydana gelen bir kitap. Menzil Kitabevi tarafından da ne yapılmış? Basılmış. Orada ne diyor? Şeyh'imizin etbağından iki alim konuşuyordu. Dikkat edin alim. Alim demek dini bilen demek. Adı cahil cihela konuştu da bir şeyler uydurdu, kıydırdı, saydırdıysa cehaletine sayıyor. <gülüyor> derim Sübhaneke'den haber yok. Ne söylediğini bilmiyor. Onun için işte bir şeyler koydu, kotardı. Laf çıktı ağzından. Ama bakın ilk şeyhımızın etbağından iki alim konuşuyor. Birisi diğerine diyor sordu. Şeyh sana namaz kılmamayı emrederse ne yaparsın? Birisi diyor ki emre kerhen uyarım. İsteksiz şekilde emrine yaparım, yerine getiririm. Öteki alim dedi ki diyor, ben gönül rahatlığıyla, gönül hoşluğuyla diyor emri yerine getiririm. Allah Azze ve emri senin namaz kılman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emri de Allah'ın emri olan o namazı Kendisinin gösterdiği şekilde kılman. Şeyh'in neyi emretmiş? Namaz kılmamayı. Ben diyor ne yapmam? Şeyh'in emrine itaat ederim. İsyan ederlik yapmam. İkisi de o alimlerin ikisi de ne yapıyor? Şeyh'in emrini yerine getirerek namazı terk ediyorlar. Birisi isteyerek, biri istemeden Yahu isteyerek de içsen, istemeyerek de içsen, zehir içtiğinde zıbarıyor musun? Geberiyor musun? İşte burada da geberdim. 2010 senesinde ben bunun reddiyesini verince YouTube'dan adamlar ne yaptılar? Bütün kitabı değiştirdiler. Neymiş efendime söyleyeyim? Nasıl rutuşladılar? Şeyh sana o anda namaz kılmamanı emrederse ne yaparsın? O anda namaz kılmamanı emrederse kerhen uyarım. Kardeşim eğer vaktin içindeyse şeyh efendinin misal başı ağrıyor. Ne dedi sana oğlum Talha git bana eczaneden hap al. Vakit daha geçmemiş. Şeyh'im benden istedi. Üstadım kendinden ilim aldığım kimse, onu yüksek gördüğüm kimse. Eğer böyle bir talepte benden bulunduysa neden ben kerhen emrini yerine getirecekmişim? Koşa koşa giderim. Çünkü o benim üstadım. Bende neyi var? Hakkı var. Ama bak bu şekilde o anda sözüyle bunu rutuşladılar. O zaman rutuşlasan dahi kerhen demenin ne manası kalıyor. Neresinden tutarsanız tutun bakıyorsunuz işte bu insanlar Allah'ın emri dururken Resulullah aleyhissalatü vesselamın emri dururken kendi şeyhlarının, hocalarının, üstatlarının, kendi abilerinin alimlerinin sözünü yerine getince, getirince onları ne yapmış olurlar? İlah tutmuş onlara ibadet etmiş olurlar. Öyle değil mi? Evet, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Onlar diyor kendilerine yarar ve zarar sağlamayacak olan putlara taparlar. Evet kardeşlerim, şimdi put ne demek? Onu görelim, kelimelerin mana ve mahiyetini iyi bilelim ki algılamamız on numara olsun. Putlar iki çeşittir. Birisi sanem, diğeri nedid. Sanem, nedid. <gülüyor> sanem, lat, menat, uzza, hubal, asaf ve nâile putları gibi. Yani cesameti olan, gözükür bir durumda bulunan, taştan, topraktan, demirden yahut ağaçtan yonulmuş olan, yontulmuş olan şekil ve şemail sahibi, ilah olarak tutulan, karşısında eğilip secde edilen, kendisine kurbanlar kesilip bir şeyler adak edilen demek. Nedit ise sevgi, körü körüne bağlılık, ve cinler gibi belirli bir cesameti olmayan şeylerdir nedit. O da put ama neyi yok belli bir şekli, şemaili yok. Adam zengin. Allah Azze ve Celle malının kırkta birini ona ne yapıyor? Emre öyle değil mi? Peygamber Efendimiz de hangi maldan ne kadar verecek gösteriyor. Adam eğer derse ki kendi kendine zekat üzerine farz olduğunda kardeşim ben tane tane topladım niye avuç avuç dağıtayım Benle beraber mi sen kazandın derse işte o malının sevgisi onun için put olmuştur. Put neydi? Sanem benedit Sanem gördük. Heykeller meykeller şimdi de bir sürü var ya şeyde sağda solda her tarafta. Kabe'de 360 taneydi. Şimdi bir mahallede var 340 tane. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın emrini kullardan sakıt etmeye çalışan her türlü düşünce, her türlü fikir, her türlü Şahız ya da topluluklar. Bunlar nelerdir? Tahutlardır. Putlar da nedir? Allah Azze ve Celle ibadet engellendiğinden dolayı onun durumuyla bu da nedir? Tahutun bir çeşididir putlar. Evet. Bunlar Allah katında bizim şefaatçimizdir derler. Tatlıkları putlara. Adam demiyor mu? Tutun eteğimden. Yarın ahirette cennetiniz garanti. Bir başka biri de şöyle bir yalan uydurmuş. Daha yeni duydum. Ahirette sizi karşılama görevi bana verildi. La hule ve la kuvvete illa billah. Eğer uydurmasyonla oluyorsa... Hemen size 40 tane uydururum tek ayak üstüne. Ama bana derseniz ki bunun delili nerede, ispatı nerede? Size ne Bukhari'den bir delil gösterebilirim, ne Müslim'den, ne de efendime söyleyeyim sahih kaynaklı, muteber ehli i Sünnet'in hadis kitaplarından. Kardeşler birisi bir şey söylediği zaman Allah için ona sorun. Delili bunun nerede? Hangi kitapta? Kur'an'ın neresinde, hangi surede, hangi ayette ve Kur'an'ın ayetinden bir delil gösterse dahi ona şunu sorun. Senin anladığın gibi senden önce sahabe arasında tabi'in, etba'ut tabi'in ve imamlar arasında. Senin anladığın şekilde anlayan var mı deyin. Çünkü adam ne yapıyor? Kur'an'da yanlışlar olduğunu iddia ediyor. Kur'an'da yanlış varmış. Mustafa İslamoğlu söylüyor bunu. Yazın. Mustafa İslamoğlu Kur'an'da yanlış olduğunu ne yaptı? Buldu. Bulduğu şeyler sadece Kur'an'da yanlış değil. Hz. Adem Aleyhisselam'ın babasını bile buldu. Tabii tabii. Yazabilirsiniz. Youtube'a. Mustafa İslamoğlu Adem Aleyhisselam'ın babasını buldu. Varmış Adem Aleyhisselam'ın babası. Adam ne yapıyor? Şeytanın ona vahyiyle ayetlere istediği gibi mana veriyor Adem Aleyhisselam'a baba buluyor. E peki anası kim Adem Aleyhisselam'ın babası varsa anasının olması lazım. Onun anası, onun babası, onun anası, onun babası ne yapacak? Ezele kadar gidecek, bir yere dayanacak ama dayandıramıyor. Evet kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini sapıttırdıkları ve kendilerinin saptıkları halde ümmeti de sapıttırdıkları kişileri Rabbimiz Azze ve Celle bize tanıtsın. Onların yapmış olduğu fesatla, fitne fücurlukla akidemizi ve amelimizi kirletmeyi Allah nasip etmesin amin, amin. evet de Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Peygamber'e söylüyor Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bize de söylüyor aynı soruyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke müşriklerine sormuş biz bugün bu müşriklere de sorabiliriz Artık peygamberlik yok. Ama Allah azze ve celle'nin kelamı ebedi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam manen manen aramızda manen sevgisi itibariyle, ittiba etmemiz itibarıyla muhabbet itibarıyla aramızda. Madden ölmüş Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl davrandıysa o günkü müşriklere biz de bugün gerçekten Kur'an'a ve sünnete muhalif olan müşriklere ne yapabiliriz? Onun sorduğu gibi soruları sorabiliriz. Adamlar şimdi Kur'an'da olmayan, sünnette olmayanları çıkarıp yumurtluyorlar ya. Bakın Allah ne buyuruyor Celle Şanuhu böyleleri için? Göklerde ve yerde Allah'ın celle şanühü bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Habislerden bir tanesi söylemedi mi? Allah celle ve Ala, evlenmeden kişi evlenmeden evleneceği kimseyi bilmez. La la illa billah. Ben de bilmiyorum evleneceğim kişiyi. Allah da bilmiyor. E Allah'ın o zaman benimle ne farkı var? O da cahil, ben de cahilim. Haşa böyle şey mi olur? Hani zamanı geldiğinde Allah Celle ve Ala kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan beridir diyoruz? Kardeşim söylediğin şeyi hayata tatbik edeceksin. Bilmemek noksan sıfat mı? Noksan sıfat. İnsanlar için geçerli ama Allah Celle şanuhu için caiz değil. Allah bilmezse Allah olmaz. Bakın kardeşler kim ne konuşursa konuşsun. Herkesin konuştuğunu biz ne yapacağız? Kur'an ve sünnetle tartacağız. Allah ne buyuruyor bak. Yunus suresi 18. ayet. Allah'ın celle ve ala yerde ve gökte olan bir şeyleri bilmediğini mi sanıyorsunuz? Yani Allah'a Allah'ın emretmediği, istemediği, göstermediği bir şeyleri mi ortaya sürüp öğretmeye çalışıyorsunuz? Evlenen adam yerde mi evleniyor, gökte mi evleniyor? Nerede evleniyor? Hem yerde evleniyor hem gökte. Adam tayyarenin üstüne nikah kıyıyor. Kıymıyor mu? Yani yeni yeni bir şeyler çıkarıyorlar. İşte bak eğer sadece yerde deseydin o zaman diyecekti ki e, tayarenin üstünde içinde nikah kıyan adamı bilir mi diyecekti. Şeytan bunlar. Yumurtaya kulp takıyorlar. Onlar taksınlar yumurtaya kurp, kulp Allah'ın izniyle biz kırarız o kulpu. Neyle? Kur'an'ın balyozuyla, sünnetin balyozuyla. İşte onun için Allah Celle ve Ala itiraz edemeyecekleri bir şekilde ne yapıyor? Bizi bilgi sahibi yapıyor. Subhanallah. <gülüyor> Allah Celle ve Ala ortak koştuklarımızdan münezzeh ve yücedir. Eğer bir kimse itikadi cihette, ameli cihette Allah Azze ve Celle'nin eşlerini, benzerlerini, misallerini, timsallerini Ortak koşuyorsa sizin ortak koşmanızdan münezzeh ve yücedir. Nasıl Allah'a ortak koşuyor insanlar? Hiç kimse diyor mu ki Allah iki tanedir, arkadaşı var, çocuğu var, bilmem efendime söyleyeyim. Hani Müslümanlardan bunu söyleyen var mı? Aklı başından aklı başında olan birisi bunu dile getiriyor mu? Dile getirmiyor. Ama Müslümanlardan bazıları Müslüman olduklarını iddia eden, Ehl-i Sünnet'in kalesi olduklarını savunan Kişiler şöyle misaller getiriyorlar mı? Kardeşim Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için <gülüyor> evliyaya ihtiyaç var. Evliyaya ihtiyaç var. Aynen bu şuna benzer. Öyle söylüyorlar. Bir cumhurreisinin, bir valinin, bir efendime söyleyeyim bakanın, bakmayanın yanına giderken onun pervedarı var, türbedarı var efendime söyleyeyim yanında arkadaşları var. Neyi var? Hapıcısı var, pencerecisi var. Onlardan izin almadan, kaleminden olur almadan valinin huzuruna çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun diyorlar şimdi. Gerçekten de öyle. Valinin huzuruna kaleminden defterinden izin almadan çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun. Neden? Ya o kardeşim inmayayım, cimmayım. Vali beni tanımıyor. Ben vasıtalar vasıtasıyla birileri vasıtasıyla valinin huzuruna çıkıyor. Adam beni tanımıyor. Beni tanımadığı için hem beni hem valiyi tanıyan birine ben muhtacım. Şimdi beni valinin huzuruna çıkartacak olan adam hem beni tanıyor hem valiyi tanıyor. Değil mi? Ve beni tanıtıyor valiye. Vali beni tanımadığı için bu lazım. E Allah subhanahu ve taala ya benim neyi mi tanıtıyor bu adam? öyle değil mi sormazlar mı bunu Allah beni tanımıyor mu vali beni tanımadığı için tanıtıcı birine ihtiyacım var onun da ihtiyacı var vali aciz e bu adam beni Allah'a tanıtacakmış neyi mi tanıtacak Allah'a Allah'ın benden haberi yok mu beni Rabb'im yaratmadım azze ve celle gece gündüz her şeyimden haberdar değil mi e Allah haberdarsa Neye sokacağım bu adamı Allah'la arama? Neyi mi tanıtacak benim? Allah Celle Şanuhu buyurmuyor mu ki? Allah için misaller getirmeyin. Yani Allah'ı tanıtmak için, Allah'ın sıfatları için, isimleri için misaller getirmeyin. İşte sen misal getiriyorsun. Allah Sübhanehu ve Teala'yı birilerine, birilerini Allah Sübhanehu ve Teala'ya benzetiyorsun. Öyle değil mi? Nerede kaldı senin Müslümanlığı? ehl sünnetin kalesisin. Oğlum sen önce Müslüman ol, sonra ehl sünnetliğin kalsın şurada. Sen Müslüman olduktan sonra hakikaten ehl sünnetlik seni gelir bulur. Sen önce Müslüman değilsin Kur'an sünnete göre. Kardeşler, Müslümanlık iddia değildir, ispattır. ehli sünnetlik iddia değildir, ispattır. Ehli sünnetlik Kur'an'la sünnetle yetinmektir Sahabe-i kiramın yetindiği gibi Allah Celle ve Ala Sana neyi emretti Neyi bildirdiyse onu bilmekle Mükellefsin Bildirmediğinden sorumlu değilsin Öyle değil mi? Öyle. Ha, bu kadar Ne kadar kolay bak Külfetsiz bir din bizim dinimiz Külfetsiz Allah bunu bildirdi Celle Ala. E bu Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarından bu el sıfatı. Nasıl? Beş parmaklı mı, tırnaklı mı, tırnaksız mı, boğumlu mu, boğumsuz mu? Böyle mi kıvrılıyor, böyle mi kıvrılıyor? Bana izah et Allah'ın elini. Haşa Allah, Allah bana bana Kur'an'da elinin olduğunu bildirdi. Elinin şeklini, şemailini bildirmedi. Benim Allah Azze ve Celle'nin eli vardır. Peygamber Efendimiz bunu böyle söylemiştir. Kur'an'da yedullah geçer. Ben sadece Allah Azze ve Celle'nin zatına ve şanına layık bir elinin olduğuna iman etmekle mükellefim. Bir temsille, bir teşbihle buna ne yapamam? Yaklaşamam. Bak bitti elhamdülillah. Evet Zümer suresi birinci ve üçüncü ayetlerde de Rabbimiz Celle ve Ala kitabın indirilmesi güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır Celle ve Ala. Allah için zorluk yok ve Allah'ın hikmetleri var. Bu kitabı Kur'an'ı neden 23 senede peyder pey göndermiş? Hazreti Musa Aleyhisselam'a kendi eliyle yazdığı levhalar gibi Kur'an'ı yazıp da yedi kat semanın üstünden atsaydı olmaz mıydı? Olurdu. Allah niye Celle Şanuhu kendi isim ve sıfatlarını bize bildirdi? İmtihan için. Bakalım ne yapacaksınız? Müteşabih ayetler var müteşabih kelimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Neden Allah Celle şanuhu bunlardan bahsetti? Allah Azze ve Celle bizi burada ne yapıyor? İmtihan ediyor. Hikmeti, hikmetinden sual olunmaz. Biz hikmetçi değiliz. Hocam şunun hikmeti ne? Bunun hikmeti ne? Kardeşim bana emredilerini kabul ederim, nehyedileni reddederim. Hikmetini anlarsam çok âlâ, benim için ne değil eksiklik değil çünkü ben nahis birisiyim öyle değil mi her şeyin hikmetini aramaya çalışırsam hikmetini bulamadığım meseleler o zaman inkar etmem lazım öyle değil mi evet <gülüyor> biz sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabı gerçekle indirdik şek ve şüphe yok bu Kur'an-ı Kerim, bu vahiy Allah Celle ve Ala tarafından Muhammed Aleyhisselam'a indirildi. Cibril Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yahut da vahyin geliş türleriyle. Öyleyse dini Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak ona kulluk et. Dini Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak kulluk et, ibadetlerini, taatlarını sadece Allah'a hasret demek. Dikkat edin! Halis din Allah'ındır Celle ve Ala. Yani katışıksız, safi ve kafi olan din Allah'ındır. Kur'an ve sünnetle kayıtlıdır. Kim ki Kur'an ve sünnetin kaydından başka kulplar takmaya çalışırsa o dinin halisliğine yapar bozulur Halis olmasını katışıksız karışıksız olması engellenmiş olur Sen şimdi ne yapıyorsun bir içecek getiriyorsun misal kola kaç kilo su var kolanın içinde 2,5 litre Herkese Birer bardak olduğunu düşün Diyelim ki 2,5 litre 10 bardak olsun Ama 13 kişi var Bir düşündük 10 kişi 10 bardak alacak 2,5 litre öyle hesaplayalım Ama 13 kişi var Ne diyoruz? Bunun içine 3 bardak daha su ekleyelim. Biraz daha ne yapsın? Çoğalsın. Oluyor mu? Olmuyor. Ne yapmak lazım? Herkes bunu tadında ve kıvamında kabul edeceği lezzet alacağı şekilde içebilmesi için herkesin birazcık az koymak lazım. Birazcık az koyduğumuzda yani ağzına beraber doldurmasak da Şöyle bir parmak eksik koyduğumuzda o 13 kişiye yetiyor mu? Yetiyor. Aynı lezzeti alıyor mu herkes? Alıyor. Ama aç gözlülük yapsak, dangalak olsak ne olacak kardeşim ya 10 kişiye bardak var. Halbuki 13 tane adam var burada. 3 tane bardağı da ne yapalım? Çeşmeden dolduralım kolanın içine kolayı çoğaltalım herkese aynı miktarda verelim. Sanki Allah'tan ayet var yüzer gram. Vermek farzmış gibi. Böyle olunca gelen misafirler ne diyor bize? Allah canını alsın. Verdiği kolaya. Yarsız su. Gülmüyor mu sana şeyle gerisiyle? Gülü Ağzıyla da gülmüyor sana. İşte bu hale düşmeyelim. Yani normal bir kolayı dahi Çoalttığımızda kolay ikram ettiğimiz kişilerin gülmelerini ve alaylarını üstümüze çekiyorsak dini mübini İslam'ın Allah tarafından geldiği gibi Resulullah tarafından geldiği gibi insanlara anlatılması dururken bir şeyler eklesek de insanlara anlatmaya çalışsak o insanlar onu anlar mı? Adam bilmiyor Anlayabilir Ama mütehassıs birinin yanında O insanlara Dini anlatmaya çalıştığında O kişi güler mi sana? Güler aynen böyle Yarım bardaklar Kolayı Gelen adamlar ne yapmasın? Sana gülmesinler Kepaze olmayasın Dini de Dini de, herkesin anlayacağı, aynı kelimelerle değil, ayrı kelimelerle aynı şeyi söyleyebilirsin. Ayrı kelimelerle. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üstünde, arşının üzerinde mahlukatından ayrı olduğunu, profesöre de anlatırım ben, beş yaşındaki torunuma da anlatıyorum. İkisine de anlatıp sorduğumda ne diyorlar? Allah nerede dediğimde Allah yedi kat semanın üstünde. Diyorlar mı demiyorlar mı? Profesör, profesöre ilmi cihette anlatıyorum. Ama torunuma, küçük çocuğa onun anlayacağı şey. Allah yukarıda diyorum. O da Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? Yukarıda biliyor. Aynen böyle. Demeyeceğim efendime söyleyeyim işte dünya yuvarlak böyle olunca Allah burada oluyor. Böyle olunca Allah böyle oluyor haşa o Yani akıl akılla gelirsen o zaman ne yapıyorsun? Saçmalıyorsun. Evet onu bırakıp da yani Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da maddi ve manevi şekilde putlardan oluşan dostlar edinenler Onlara bizi Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz derler. Kelimeler aynı. Bunlar Allah'ın katında mükerrem olan insanlar. Nazlı niyazlı insanlar niyaz makamındalar, naz makamındalar. Allah Allah. Nasıl bu naz makamı, saz makamı? Ne Kur'an'da var bu makam, ne de sünnette var bu makam. Nereden çıkarıyorsun abim sen bunu? Allah Azze ve bilmediği şeyi mi biliyorsun sen? Yahut da bilmeye çalışıyorsun. Onlar Mekke müşrikleri ne yapıyorlardı? Putların Allah katında bir değerlerinin olduğunu... Ancak onları razı edince Allah'ı razı etmenin mümkün olduğunu iddia ediyorlardı. Bugünün müşrikleri de etrafındaki falanca feşmancaları razı etmeden, onları hoşnut etmeden Allah Azze ve Celle'nin razı olmayacağını dile getiriyorlar. Sözler aynı ama dile getirenler ayrı. Sözler aynı, dile getirenler ayrı. Allah Azze ve Celle bu gibi durumlara düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Evet. Doğrusu Allah Celle ve Ala. Ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah Celle ve Ala vermiş hükmü bu dünyada. Sen Allah'ın Celle ve Ala verdiği hükme rıza göstereceksin. Adam şimdi ne diyor? Kendini haklı göstermek için ayetten delil getiriyorsun, hadisten delil getiriyorsun. Yarın diyor karşılaşırız. Sana üstünlük sağlamak için. Karşılaşırız yarın. Ben sana diyorum ki Allah'la arana hiç kimseyi sokma. Duanı Allah'a et. Allah duyuyor. Sen diyorsun ki hayır Allah duyuyor ama falanca benim ne yapacak? Dualarımı alacak, paketleyecek, Allah'a götürecek. Bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'ye dua ettiler. Allah Azze ve Celle dualarını ne yaptı? Kabul etti. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz dua etti mi? Nasıl dua etti? Bakın dua nasıl edilecek onu öğretti. Duanın sigasını da bize öğretti. Yani kelimelerini de öğretti. Allahumme minni. Kima taqabbalta min nabiyyika Davud. Allah'ım, nebin olan, peygamberin olan Davud'tan kabul ettiğin gibi benden de kabul et. Davud'un hürmetine, İsa'nın, Musa'nın ve İbrahim'in hürmetine benden kabul et dedi mi? ama biz bugün ne diyoruz? Ya Rabbi Şeyhü Şembeki'nin Abdurrahman Tönbeki'nin falanca hazretlerinin, feşmanca hazretlerinin hürmetine duamı kabul et. Ebu Hanife rahimahullah ne diyor? Hiç kimsenin diyor hürmeti Allah katında diyor yoktur. Falancanın hürmetine, feşmancanın hürmetine demeyi caiz diyor görmem. Hem Ebu Hanife'nin Rahimahullah mezhebindenim diyeceksin. Hem de Ebu Hanife'nin haram kabul ettiği, caiz tutmadığı, caiz görmediği bir şekilde Allah'a ne yapacaksın? Dua edeceksin. E hani Ebu Hanife? Nerede? Vallahi yarın Ebu Hanife'nin hışmına uğrayacaksın. Ebu Hanife senden ne yapacak? Davarcı Davacı olacak. Öyle insan Ebu Hanifeciğim, Ebu Hanifeciyim, Ebu Hanife'nin mezhebindenim demekle ne olmaz? Ebu Hanife'nin mezhebinden olmaz. Hem sonra sen amelde Ebu Hanife'nin mezhebindensin. İtikatte ne? Ebu Hanife'nin itikadını almadın? Onun itikadı bozuk muydu? Subhanallah. İtikadı inancı. Akidesi bozuk olan adamın ameli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameli gibi olsa ne yazar? Kökü olmayan bir ağaç, istediğin kadar o kuru ağaca elma, portakal tak. Olur mu? Deyebilir misin? Bu kökü olmasa dahi bak ne kadar güzel meyve verdi. E sen taktın onu oradan ben görmeden. La hamle ve la kuvvete illa billah. İşte Allah Celle Şanuhu muvahhid olanların da münkir olanların da yani tevhid ehli olanın da inkar ehli olanın da salih olanın da sakim olanın da yani hastalıksız akidesi imanı hastalıksız olanın da hiçbir hastalığı olmadan iman edenin de ama burada hastalıktan kastımız yani burun akması değil, efendim, sıtma hastalığı değil, felç hastalığı değil. Şeytanın getirip musallat ettiği hastalıklar, akidevi ve ameli hastalıklar. Bu akidevi ve ameli hastalıklardan salim olarak gelen kimsenin aralarında Allah Celle ve Ala ne yapacak? Hüküm verecek. Ne diyecek? Muhammed'in aleyhisselamın iman ettiği gibi, gösterdiği gibi, amel ettiği gibi, onun sahabesinin hayatına tatbik ettiği gibi yapanlar bu tarafa, cennete, bunun haricinde inananlar yapanlar bu tarafa. İşte hüküm böyle olacak yarın. <gülüyor> Allah gafur rahim. Ha. Allah gafur rahim. Kim inkar etti bunu? Allah şey değil değil mi? Ha bunu söylemiyorlar. Allah gafur rahim. Her şey zıddıyla bilinir. Sen saklan bakalım Allah'ın gafur rahim olduğunu onun arkasına yapma Allah'ın istediği gibi. Baksana rahmet sıfatıyla tecelli edecek mi, bakacak mı sana? Öyle gelecek mi, merhamet edecek mi? Şirkle gel bakalım Allah Celle ve Ala seni bağışlayacak mı? haram işlersin, günah işlersin o Allah'a kalmış, o ayrı şey ama şirkle gel bakalım mağfiret olunup da cennet yüzü görecek misin <gülüyor> Allah Celle ve Ala şüphesiz ki yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez, bakın kardeşler çok enteresan ne diyor, yalancı ve inkarcı İnkarcılar inkar ediyor. Toptan ne yapıyor? Kabul etmiyorlar. Müşrikler. Yalancılar kim? <gülüyor> Yalan nedir? Hak olmayan şeydir. Hak nedir? Kur'an'dır, sünnettir. Yani itikadi ve ameliciyette hak olmayan, Allah'ın istemediği, peygamberin bildirmediği, sahabe-i kiramın haberinin olmadığı, müştehit imamlarımızın <gülüyor> rahimahumullah, Kur'an ve sünnetten istimbatla çıkardıkları Meselelerin haricinde olanlar nedir? Doğru olmayandır, doğru olmayan da yalandır Ne yapacak bak Allah Celle ve Aleyh, yalancıları <gülüyor> Ezip düzenlerine ne yapmayacak? Hidayet yoluna sevk etmeyecek Allah Azze ve Celle hem hidayete sevk edendir, hem dalalet yollarını açandır. Sen hidayeti istersen, Allah Celle ve ala dalaleti sana kolaylaştırmaz. Çünkü sen hidayeti istiyorsun. Araştırıyorsun. Hazreti Selman bir mecusiydi. Peygamber Aleyhisselatü Selam'la tanışmadan önce Ateşgeden'in ateşgeden'in yakıcısının bakıcısının oğluydu. <gülüyor> Ama ne yaptı? Duydu ki son bir peygamber gelecek. Gitti Hristiyanlığı Hır seçti. Araştırıyordu. Hristiyanlık kurtardı mı onu? Kurtarmadı. Ama içinde ne vardı? Allah Azze ve Celle'ye gerçekten iman etmek onun peygamberini tanıyıp ona iman etme duygusu vardı. Araştırıyordu. Bak ateş Mecusilikten geldi, Hristiyan oldu. Niyeti halisti Allah Celle ve Ala Medke'yi mükerremeye giden bir kervan yolcularıyla onu tanıştırdı. O günün parasıyla Belirli bir paraya ne yaptılar anlaştılar. Kervan sahipleri onu götürecek Mekke-i Mükerreme'ye. O da bekleyecekti Muhammed Aleyhisselam'ın orada. Çünkü Yahudilikte de olsun, Hristiyanlıkta da olsun ne var? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebişiratı var. Her ne kadar bugün tahrif edilse dahi. Gadrettiler, yolda adamı sattılar. Hazreti Selman'ı Selman'ı Selman Farisi'yi Ama Allah Celle ve Ala her türlü yani Hakka ulaşmak için, Hakka sahip olmak için yola çıktığından dolayı her türlü zorluğa göğüs gerdiğinden dolayı Selman'ı ne yaptı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la tanıştırdı ve Peygamber Efendimiz'in taltifine mazhar oldu. Selman dedi bizdendir, ehli beytimizdendir. Kime söylenilmiş ehlibeyt beyt olarak? Var mı öyle? Benim ehli beytimdendir denilen ehli beytten olmadığı halde ehlibeytimdendir denilen yabancı birisi var mı Selman'dan başka? İşte bak burada ne yaptı? Doğruydu. Önceki dinleri batıldı ama hakkı arıyordu. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Hidayet yolunu gösterdi. Allah Celle ve Ala, Elhamdülillah Hakkı bize gösterdi. Hakla tanıştırdı. Hakkı Hak olarak öğrenmeyi bize nasip etsin, kolaylaştırsın. Hakla tanışmak çok güzel bir şey. Kur'an haktır, sünnet haktır. Ama Kur'an ve sünneti insan sahabenin öğretileriyle değil, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen salim ve salih olan bilgilerle değil de, kendi yorumlarıyla, birilerinin yorumlarıyla, öğrenirse bu hak olmaktan çıkar dalaletin ta kendisi olur. Onun için Allahumme ernel hakka hakka varzukna arzukna ittiba'e ve ernel batila batilan ve arzukna diye ne yapalım? Dua edelim. Yani ne demek? Allah'ım hakkı hak olarak göster. Hakka tabi olmayı nasip et. Batılı batıl olarak göster. Batıldan da kaçınmayı bize kolaylaştır, nasip et. Allah Celle ve Aleyha hepimizi bağışlasın. Rabbimiz Celle ve Aleyh, bizleri Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında haşrucem etsin. Burada bizi birleştirdiği gibi. Günahlarımızı bağışlasın. Meccanen affetsin. Duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel edip akidemizi ve amelimizi tasih etmeyi, sahihlendirmeyi ve sağlam temeller üzere oturtmayı nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'na ve